cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Evet, bugünkü sohbetimiz ev içinde olan musibetlerin sebepleri üzerinde olacak inşallah. Allah Azze ve Celle kitabında iyilikler Allah'tan kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden duyurmuştur. Her ikisi de Allah'tan neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Yani işleme yönüyle bize yaratma yönüyle Allah'a nispet edilen bir vakadır. Burada kulların başına gelen birçok Bela, musibet, ikram, iyilik namına birçok şeyler vardır. Ama ben bugün ele almak istediğim mesela kendi başımıza gelen, kendi ev halimizde başımıza gelen musibetlerin sebepleri nelerdir? Bunun birincisi şirk koşan kişilerin olmasıdır. İnsanlar içinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudilerle şirk koşanları bulacaksın diyor. Allah Azze ve Celle Maide 82'den. Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah kendisinden razı olsun. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar ayeti inince bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabına çok zor geldi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek hangimiz imanına zulüm karıştırmamıştır ki dediler. Yani zulmü şirk bazında alamadılar. Anlayamadılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sizin anladığınız gibi değil. Siz Kur'an'da lokmanın oğluna nasihatını okumadınız mı? En büyük zulüm muhakkak ki şirktir ayetini söylemiştir. Yine Abdullah bin Bekr'in babasından naklettiği rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a büyük günahlar sorulduğunda onun en büyüğü Allah'a ortak koşmaktır. Ana babaya asi olmaktır. Yalan yere şahitliktir demiştir. Hatta yalan yere şahitliği o kadar tekrarlamış ki biz sahabeler keşke sussa diye şöyle baktık demiştir. Allah'a şirk koşma affedilmeyen tek günah. Allah bizi de neslimizi de bundan beri buyursun. Tövbe edilmeden ölündüğü takdirde cennetin kokusunun dahi duyulamayacağı bir mesela. Evde şirk koşan bir birey varsa onun varlığı diğer bireylere her zaman kötü örnek olacaktır. Hadiste de demin baktığımız gibi şirk en büyük zulümdür ve şirk koşulan yerde huzursuzluk, huzursuzluk çıkarır. Bakın İbrahim aleyhisselama ben kavmimin eş koştuklarından beriyim demiştir. Babası İbrahim, İbrahim'in babası puta tapan, put yapıcı olması hasebiyle babasına dini tebliğ etmiş ve ondan uzak durmuştur. Allah Azze ve Celle kitabında Allah ibret için bir ülke, ülkeyi örnek gösterdi. Bu ülke güvenli, huzurluydu. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yaptılar. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısı diyor tattırdı. Nahıl 112'de. Demek ki Allah'a şirk koşma aynı zamanda nankörlük de. Nankörlüklerin dünyadaki cezasına baktığımızda ise hem açlık hem de korku. Bu da evdeki huzurun kaçması için yeterli bir sebeptir. Yani insanın Allah'a nankörlük yapması, açlık ve korkuya evde neymiş sebepmiş. Yine ev için musibetlerinden ikincisi namaz kılmama. Evde namaz kılmayan insan varsa muhakkak eve bela ve musibet gelecektir. Bakın Rabbimiz diyor ki kitabında Tevbe 5'te o müşrikleri yerde öldürün. Onları yakalayın ve her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Ama eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı verirse artık onların yolunu serbest bırakın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da <gülüyor> ben Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edince, namazı kılıncaya, zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmam emrolundu. Şayet bunu yaparlarsa canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'a ait bir hak sebebiyle öldürülense o müstesna hesapları Allah'a aittir diyor. Demek ki namaz kılmayan bir insan Allah'ın diğer emir ve yasaklarına karşı hassas olamaz. Olmaz. Çünkü namaz bütün günahların giriş kapısının anahtarını elinde tutar. Namaz kılan bir insana günah kapısının anahtarı verilmez. Namaz kılmayan bir insana bu anahtar verilir. O da her günahın kapısını açar. Allah Resulü Aleyhisselatü Namazın dindeki misalini anlatırken bir nehre girip günde beş sefer yıkansanız sizde kirin eseri kalır mı diyor. Kalmaz ya Allah'ın lısını. İşte namaz dinde insanı bu şekilde ne yapar temizler diyor. Ankebut 65'te o namaz ki insanı her türlü kötülükten alıkoyar diyor. Demek ki namazdaki gevşeklik, namazın terki her türlü kötülüğe ne yapıyor? Zemin hazırlıyor. Her türlü hayasızlığa ne yapıyor? Zemin hazırlıyor. Öyleyse namaz kılınacak ki bütün kötülüklerden uzak durulacak. Demek ki namaz kılmayanlar tüm kötülükleri işlemeye aday. Aday adayı. Bu da aynı zamanda ev içindeki huzuru ne yapacak, kaçıracak ve tam anlamıyla musibet olacaktır. Allah bizi de, neslimizi de namaz kılanlardan eylesin. Yine ev içi musibetlerinden bir tanesi, günümüzün en büyük belalarından bir tanesi, faiz belasıdır. Kredi kartı kullanma belasıdır. Allah Azze ve Celle faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar diyor. Bu hal onların faize alım satım gibidir demeleri yüzündendir. Yani bunun neresi haram ki? Bu alışveriş gibidir derler. Halbuki Allah alım satımı helal faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kim Rabbinden bir öğüt alır da faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisine aittir. Ve artık onun inşallah aittir. Kim tekrar faize dönerse işte o cehennemliktir. Orada ebedi kalacaktır diyor Bakara 275'te. Evet. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir sadakalarıysa bereketlendirir. Ve Allah küfürde ve günahta isyan eden, ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz, ana paranız sizin. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa uğramazsınız diyor. Evet. Allah Resulü diyor ki, Allastılavesselam faiz her ne kadar çok getiri sağlasa da sonunda paranın azalmasına sebep olur diyor. Paranın bütün bereketini götürür diyor. Allah Resulü diyor ki, Allastılavesselam bu gece diyor iki tane adam gördüm. Onlar bana geldiler. Ve beni Arz-ı Muhaddes'e götürdüler. Beni öyle bir yere götürdüler ki, kandan bir nehre vardık. Orada dikilen bir adam vardı. Nehrin ortasında da, önünde taşlar bulunan bir adam vardı. Nehirdeki adam dönüyor, nehirden çıkmak istediğinde, kenardaki adam onun ağzına bir taş fırlatıyor. Bunun üzerine adam önceki yerine dönüyor, Nehirdeki adam ne zaman çıkmak istese, kenardaki adam taş fırlatıp, bunun üzerine o eski yerine dönüyor. Bu nedir diye sordum. Melek, nehirde gördüğün faiz yiyen kişidir demiştir. Evet. Allah bize hayır versin. Bizi de, neslimizi de faiz belasından uzak dursun. Faizin en hafifi, kişinin anasıyla 70 defa zina etmiş gibidir, diyor. Ne kadar korkunç bir şey. Allah ve Resulünün savaş açtığı insanlarla aynı evi paylaşmak, Allah ve Resulünün savaş açtığı bir kimse evine huzur ve bereket getiremez, mümkün değildir. Bugün faiz yiyen ve yediren kişi, Allah'ın el er sıfatına da iman etmemiş olur. Ama maalesef maalesef Müslümanlar öyle hale gelmiş ki düğün yapar faizden kredi çeker. Araba alır faizden kredi çeker. Ev alır faizden kredi çeker. Yani öyle rahat hale gelmiş ki bu fakat Müslümanım diyen bir insan maalesef ne dediğinin farkına varamaz, nasıl yaşadığının farkına varamaz hale gelmiş. E bu insanlarda din, iman kalır mı? Allah ve Resul'ün savaş açtığı birisi nasıl Müslümanlık sıfatını koruyabilir? Nasıl bu evde İslam'ı bir huzur, yaşam olur? Mümkün değil. Yine kumar oynanan evlerde, kumar oynayan bir şahsın bulunduğu bir evde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 kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi diyor May'de 90-91'de. Evet. Bugün zilli piyangolar, iddialar, ototolar, at yarışları adeta insanların bel bağladığı bir rızık kapısı gelmiş. Helal kazanç unutulmuş. İnsan artık helal olan bir kazançtan ne yapmıyor? Kanaat getiremez hale gelmiş. İstaf, müslifçe yaşama hat safhaya gelmiş. Bugün yeni doğan bir çocuğun elinde dahi milyarlar değerinde telefonlar, giydiği elbiseler, ayakkabılar, kullandığı birçok şeyler, elektronik eşyalar yaşantıya, gelire bak hiçbiri birbirini dengeler halde değildir. Böyle olunca insanlar helal lan ne yapamıyor? iktifa eder hale gelemiyor. Bakın sahabenin yaşantısına üzerinde giyecek elbisesi dahi yoktu. Belki giydiği elbisede bir sürü yamalıklar vardı. Ama bugün çorabı bile delik insanlar giymiyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü ayağına mest ettiği hadise bakıyorsunuz altında kocaman delik vardı diyor. Sahabelerin elbiseleri hep yamalıklıydı. Fakat bugün insanlar helalla iktifa etmediği için evlerinde bel ve bereket olmuyor ve müstiflik had safhada oluyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor laz ve uzze hakkı için vara yemin ederse la ilahe illallah desin. Kim de arkadaşına haydi gel kumar oynayalım derse hemen sadaka versin der. Demek ki kumar şeytan işi bir pislik. Kumar oynanmasa bile kumar oynayalım sözü bile ne kadar iğrenç ki Allah Resulü'nün kim öyle derse hemen sadaka versin diyor kumar yüzünden evini, namusunu kaybeden birçok insan var. Bunun örneğini Boğuzlu toplumda görebiliyoruz. Toplumun ve ailenin çöküşünü hızlandıran kumar ve oyunlarından uzak durma kumar malzemelerini evimize koymamamız gerekiyor. İşte o zaman o evde ne yapar? Bereket olur. Ama maalesef Yaşadığımız toplumda kocaman sakalı, başörtülü, müslüman görünüşlü insanların hep piyangolarda, iddialarda birçok şeyler yaptığını görüyoruz. Allah hidayet etsin. Yine evdeki huzuru kaçıran sebeplerden bir tanesi aile fertlerinden birinin sigara, uyuşturucu ya da alkol kullanmasıdır. Allah Azze ve Celle o peygamber size uygun olanı emreder, fenalıktan men eder, temiz olan şeyleri helal, murdar olan şeyleri haram kılar, diyor, Araf 157'den. Enes diyor ki, Allah kendisine razı olsun, biz diyor, Medine'deyken, içki haram kılınmadan önce, içki içiyorduk, falan falan da vardı, diyor. Bir adam çıktı, geldi, Size haber ulaşmadı mı? Ne haberi? İçki haram kılındı. Bunun üzerine Enes diyor ki oradaki bütün insanlar ya şunu da içeyim demedi. Bütün küpleri kırdı diyor. Bütün şarapları, içkileri ne yaptı? Döktüler diyor. Eğer bugün bir Müslümana şu haramdır diye bir haber gelmişse takınacağı tavır nedir? Budur. Bir daha o harama yaklaşmamak. Ama bugün öyle insanlar var ki eğer bir haramı işleyecekse hemen kılıfını ne yapar? Ona verir. Sigara. Haram mı canım? Kim haram kılıyor ki? Tabi. O pisliği içtiğinde o pisliği ağzına aldığında hoşuna gittiği için haram mı? E tabi sen kimsin ki? Sen haram desen ne olacak? Helal desen ne olacak? O pisliği içi içe pislik hale gelmişsen, ise ağzından da temiz bir şey çıkacak değil herhalde. Ama burada bir haramı haram diyerek işleme, bir de haram mı olur diye işleme vardır. Haramlığını bilip de işleyen insana Allah terdini nasip etsin. Aynı Adem'den iblisin işlediği günaha benzer bu. İblis bilerek isteyerek Günah işledi, tard edildi, cennetten kovuldu ve ebedi cehennemliklerden kılındı. Çünkü gururlandı, kibirlendi. Adem aleyhisselamsa hatayla işledi. Ve ona tövbe etme kelimeleri öğretildi, tövbe etme hakkı verildi. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Sigara kadar toplumda yara açan bir illet sanki yok. El diyen salaklara şunu sormak lazım. Camide zemzem içiliyor mu? Tütsü, koku bunlar kullanılıyor değil mi? Peki sigara içen birini camide birisi görse ne yapar? Caminin bahçesinde bile sigara içerken görse birisi ne yapar? Nerede izin veriyorlar? Bugün toplum içinde bile, kapalı kapılar ardında bile, dükkanlarda, meskenlerde, lokantalarda bile insanlar sağlığı zarar veriyor, sağlığa etki ediyor diye ne yapmıştır? Yasaklama yoluna gittiği halde hala buna helal diyen cevaplar vardır. Bu insanların imanını bırak, önce aklı var mı, yok mu bunun kontrol edilmesi gerekir. İmanı şöyle dursun. Çünkü deliden cinniden ne akıl alınır ne de fetta alınır. Ama alınıyorsa demek ki alanlarda onun gibi gerizekalı. Alkol ve okuyuşturucuya baktığımızda bunlar da hem insanın bedenine hem de şahsiyetine zarar veren unsurlardır. Onun için dinimiz bunu yasaklamıştır aklı sarhoş eden her şey insanlığı kötülüğe işlemeye nedir? Bir unsurdur. Eve sarhoş olarak gelen bir eş, düşünün, çocuklarına zarar verir, hatta ev halkının ölümüne bile sebep olacak ameller işler. Kötülükler işler. Kötü sözler söyler, eziyet eder ve evde huzur diye hiçbir şey ne yapmaz? Bırakmaz. Evet, alkolün, uyuşturucunun insana çok büyük zararı vardır. Yine bazı günlerin kutlanılması. Maalesef Müslümanların dikkat etmediği ve bu da ne olacak canım dediği meseleler vardır. Bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Muhakkak gidiyor sizler diğer ümmetlere karışı karışına arşını arşına uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğine girse muhakkak siz de onları takip edeceksiniz. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü bunlar Yahudiler ya da Hristiyanlar mı? Başka kim olacak gidiyor. Sesim net geliyor mu? Bakın demek ki karış karış arşın arşın, keler deliğine girme gibi ifadeler, dinin yasakladığı ve kınadığı her türlü hususta, onlara uyacağımızı anlatan ifadelerdir bu. Başka kim olacak ki diyor. Yani onlardan başka kim olacak ki? Demek ki burada bilmek gerekiyor ki, ve vesselamın ümmeti, kendilerinden önceki ümmetlerde olduğu gibi sonradan uydurulmuş şeylere, bidatlara ve hevalarına tabi olacaklar. Ve birçok hadiste heva ve hevese uymanın kötü olduğu uyarısında bulunulmuş ve kıyametin ancak insanların kötülerinin başına kopacağı ve seçkin insanlar bulunduğunda dinin ayakta kalmaya devam edeceği ifade edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarıda bulunduğu şeylerin hemen hemen büyük bir kısımda zaten zuhur etmiş. İslam'da bazı günlerin diğer günlerden farklı olarak bereketi vardır. Yüzyıllardır bugün ve geceler İslam'a uygun bir şekilde de ihya edilir. Bunda sorun yok. Asıl sorun dinimizde olmayan ve ne peygamberimizin ne sahabenin uygulamadığı bazı gün ve gecelerde kutlamalar vardır ki bu kişiye muhakkak günah kazandırır. Dinde olmayan bir şey bidattır. Mesela bunlardan birisi doğum günü kutlamasıdır. Batının birçok pisliğinden etkilenen İslam alemi doğum günü kutlamalarından da etkilenmiştir. Maalesef. Bugün bakın Müslümanım diyen insanlara muhakkak bir doğum günü kutladıklarını görürsünüz. Gelin bakalım bunu kim ne zaman ilk kutlamış bir bakalım. Tarihte kayda geçen ilk doğum günü kutlaması Milattan önce 3000 yıllarında yaşamış bir Mısır firavununa aittir. O zamanlarda doğum günü kutlaması yaşanılan çevrede yapılıyor. Eş, dost, hizmetçiler Hatta köleler bile kutlamaya katılıyor. Günün şerefine tutukluysa af çıkarılıyor, esirse serbest bırakılıyordu. Mısır ve Pers medeniyetlerinden Yunanlar'a geçmiş, Yunanlar'a geçen doğum günü adetinde burada pasta kesme adedi de eklenmiştir. Ayın ve avcılığın tanrıçası Artemis için her ayın altıncı günü Yeniden doğuşunun şerefine kesilen pastaya ay ışığını simgeleyen mumlar ilave edilmiştir. Mumlar da bunun simgesidir. Yunanlarda sadece erkeklerin doğum günü kutlanmış, hatta bu kutlamalar kişi öldükten sonra da devam etmiştir. Daha sonra Hristiyanlık öncesi Roma'da imparatorların ve önemli devlet adamlarının doğum günleri senato kararıyla milli bayram ilan edilmiş. Hatta onlardan meşhurları Sezar'ın doğum günü tam bir festivala dönüşmüştür. Sonra ne olmuş? Hristiyanlığın doğuşu ile birlikte tüm doğum günü kutlama adetleri hep birlikte yok olmuş. İlk Hristiyanlar senelerce gördükleri sıkıntı ve zulüm sebebiyle bu dünyanın zalim ve acımasız bir yer olduğuna inandılar. Bu nedenle de bir insanın dünyaya gelişini kutlamak için bir sebep yoktu. Kutlanacaksa ölüm günü kutlanmalıydı. Bilinenin aksine Hristiyan azizlerinin doğum günü diye kutlanan yortu günleri aslında onların ölüm yıl dönümleridir. Çünkü İlk Hristiyanlar ölümü öbür dünyaya geçme, gerçek hayatta doğmak olarak yorumlarlar. Milattan sonra 245 yılında din adamları Hazreti İsa'nın doğum gününü kendilerince kesin olarak tespit ettiklerini sandıklarında bile kilise bunun Mısır ve putperestlerden gelen bir uygulama olduğunu ileri sürerek bir firavun gibi Doğum günü kutlamanın günah olduğunu açıklamışlardı. Kilisenin doğum gününe bakış açısı 400. yüzyıldan sonra değişmeye başladı. Bu arada Hz. İsa'nın doğum günü tarihi üzerinde 25 Aralık üzerine anlaşmaya varıldı. Bugünün Noel olarak kutlanılmasına başlandı. Doğum günü adetinin kadınlar ve çocuklar da dahil tüm aile bireylerini kapsayacak şekilde uygulanabilmesi için 800. sekiz yüz yüz daha geçmesi gerekti. Avrupa'da günümüzdeki anlamıyla doğum günü kutlamaları ancak 12. yüzyıldan sonra başlamıştır ve bir bidattır. Kutlanılacak bir gün değildir. Maalesef kimi pasta yapmış firavunlar gibi, kimi Hristiyanların, Yunanların eklediği gibi mum eklemiştir. Aynen bugün bizim Müslümanlara da bu sanki dini bir vecibe gibi ne yapmış girmiştir. Evet, yılbaşı günleri ve kafirlerin bayramları. Allah Resulü diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir diyor. Çok ağır ifade bunlar. Demek ki Allah'ın dinine uymayan hal ve hareketlerin evde uygulanması, o evde İslami havayı ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Öyleyse insan her yönden İslam'a sarınmalı, Her türlü cahiliye adetlerinde ne yapmalı? Uzak durmalıdır. Yılbaşı gecelerinin kutlanması da İslam alemine giren hurafelerdendir. Bu gecenin kutlanmasına ne türden bir sakınca var ki içki içmiyor, dansöz oynatmıyoruz diyenler çıkacaktır muhakkak. Oysa ki bu kutlamalar kesinlikle Hristiyanlara benzemedir. Evet kardeşlerim. Birçok kimse tarafından kışın İsa Aleyhisselam'ın doğum günü diye ne yapmışlardır? Gelenekler yapmışlar. Karnalarlar yapmışlar. Bayram ilan etmişler. Ve kafirlerin bayramına baktığımızda bu bayramların Müslümanlarla hiçbir alakası nedir? Yoktur. Nevruz olaylarına bakın. Bunlar nedir? Eski İran bayramlarıdır. Mecusi bayramlarıdır. Çeşitli Yahudi bayramlarına bakın. Hep Müslümanların arasında bunların bayramlarının kutlandığını görüyorsunuz. Bu da gösteriyor ki, Müslümanlar hem Yahudilerin, hem Hristiyanların, hem meclisilerin ahlakıyla ne yapıyor? Ahlaklanmaya başlıyor. Bakın gençlerin toplanıp çay partisi yapmaları. Batının gençleri bir araya gelip eğlence adına Tamamen fuhuşa sürüklettiren oyunlarında hep çay partileriyle başlar. Özellikle lise talebeleri gerek okul bitimine yakın gerek ara tatilde kızlı erkekli bir araya gelerek müzikli, içkili parti diye bir şeyler düzenlerler ve günah işlerler. Oysaki Allah azze ve celle iyilikte birbirinizden yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkundur. Öyleyse gençlerimizi ne yapacağız? Bu türlü toplantılardan uzak tutacağız. Kesinlikle izin vermeyeceğiz. Düşünün evde böyle çay partisi diye gönderdiğiniz bir kızınız, çay partisi diye gönderdiğiniz bir oğlunuz, günah yüküne batarak eve dönecek o taşıdığı günahı tamamen evin içine ne yapacak? Bulaştıracaktır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine evde mahremlerin bulunması. Allah Resulü Aleyhisselatü ve bir defasında bir kadın, bir erkek baş başa nikah düşen kadınların ve erkeklerin baş başa kapalı kapılar ardında bulunmayı yasaklamıştır. Bir adam geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü peki Çelebiye ne dersin? Yani kayınpiladerine o ölümdür demiştir. Maalesef bugün Müslümanların evlerinde mahrem meselelere dikkat edilmiyor. Nikahı düşen erkek ve bayanlar aynı evi paylaşabiliyorlar. Kaynıyla baldızıyla aynı evde kalan bir çift kapalı kapılar ardında baş başa ne yapabiliyor? Kalabiliyor. Bunlar nedir? Tamamen haram kılınan Allah'ın dinindeki sınırlarıdır. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda aile içi yıkım hat safhadadır. İnsanlar öyle hale gelmişlerdir ki dinden uzaklaşmışlar ve tamamen evin Müslüman yaşantısından çıkmasına sebep olmuştur. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kişinin kişinin evdeki yaşantısına, haremliğine, selamlığına ne yapması çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat edilen Allah'ın sınırlarında muhakkak ki insana hayır getirecektir. Dikkat edilmediğinde ise hayır kaçacak, bunun yerine kötülük gelecektir. Evet. Ev içi musibetlerinden bir tanesi de nedir? Ev halkından birinin sinirsel hasta olması. Bu da muhakkak insanı o ev halkını ne yapacaktır? Sürekli kavgalara ve o evinde yaşanmaz hale gelmesine sebep olacaktır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine ev içi ve ev dışı musibetlere şöyle bakacak olursak, bunlardan bir tanesi de komşunun kötü olmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril bana diyor o kadar geldi gitti ki neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim diyor. Evet komşu hakları bu kadar önemli olmasına rağmen eğer komşu kötüyse evde huzurun olması da mümkün değil. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam gerçekten üzerimize bir zaman geldi ki hiç kimseye altını, gümüşü Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan işittim diyor İbn Ömer. Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle der. Ya Rab bu yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini esirgemiştir. Evet. Demek ki komşu gerçekten önemli. Gerçekten önemli. Hatta bir rivayete dikkat ederseniz Allah Resulü Sallallahu vesselamın ve Selam'ın zamanında sahabeler birbirini gördüğünde öyle seviniyorlar ki altın ve gümüş Müslümanın yanında ne yapıyor? Değersiz oluyor. Bugün tam tersi. <gülüyor> Altın ve gümüş Müslüman'dan daha değerli. Yani mal ve mülk kazanma daha değerli hale gelmiş. Evet. <gülüyor> Yine <gülüyor> ev içi musibetlerinden birisi bir eve eve ezan sesinin gelmemesidir. Evet. Ezan sesinin girmemesi o eve musibetinde nedir? Gelmesine sebeptir. Allah Resulü ve Vesselam yemin olsun ki diyor içimden öyle geçti ki şu odun toplanmasını emredeyim. Şu mescide gelmeyen orayla alakasını kesen insanların evini yakayım diyor. Ezan muhakkak ki bir şeyin habercisi olduğu gibi Aynı zamanda ezan, namazın da nedir? Bir çağrışıdır Ezan duyulan, ezan işitilen bir yerde cemaate ne yapma? iştirak etmek gerekir. Evet. Yine insanların oturduğu semtlerde İslam'a aykırı yerler varsa, bu da ne yapar? Huzursuzluğa sebep olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyi arkadaşla kötü arkadaşın misalini anlatırken misk satan ile demir körükleyen kimseye benzetmiştir. Misk satan kimsenin mutlaka sana bir yararı dokunur. Ya ondan satın alırsın ya kokusunu duyarsın ya da ikram edilir diyor. Demircinin körü ise ya evini ya elbiseni yakar ya da kökü dok kokusu ne yapar sana siner diyor. Düşünün bulunduğunuz bir yerde alkol satan dükkan varsa, meyhane varsa, kumarhane varsa, değişik günah odakları varsa burada oturan birçok kimseyi gerek eş, gerek çocuk, gerek yetişkin insanları ne yapacak? Etkileyecektir. Gitmese bile oraya gidenler senin evindeki ne yapacak? Arkadaşlık yapacaktır. İnsan edilgendir. Ya etkendir, ya edilgendir. Eğer etkileyemiyorsa muhakkak bir şekilde ne yapacak? Etkilenecektir. Ve bunun da örneklerini çokça ne yapıyoruz? Etrafımızda görüyoruz. Bakın şimdi sahil taraflarına bakın. Sahil taraflarına gidin. Oradaki insanlar ne kadar ahlaklı da olsa orada gezen insanların çırılçıplak gezmeleri onları da etkilemiş ve tamamen giyimde, kuşamda, ahlakta bozulmalar gündeme gelmiştir. Eğer bir ortamda günah varsa ve işleniyorsa sen de buna mani olmak zorundasın. Olmazsan bu sefer muhakkak sen de ondan ne yapacaksın? Etkileneceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden her kim, kiminle arkadaşlık yaptığını şöyle bir baksın diyor. Muhakkak insanız. İnsan olmamız hasebiyle her insan sevincini, sıkıntısını paylaşacak arkadaş arar. Arkadaş edinmek ister. Bu da gayet normaldir ve olması gereken bir durumdur. Ama seçeceği o arkadaş çok önemlidir ve Müslümanın kriterine uymalıdır. Baktığında imanını artıracaksa, dürüstse, ahlaklıysa onunla arkadaşlık yapmanda sana hiçbir sıkıntı yoktur. Ama dedikoducu, gıybetti, nem mamcı, nankörse İzzetsizse, şerefsizse muhakkak bunu da sana ne yapacaktır? Münafıksa bulaştıracaktır. Arkadaş seçiminde dikkat etmeyen gençler aynı zamanda kendilerinde olmasay bile birçok ahlaksızlıkla anında tanışmış olur. İçki içiyorsa içkiye başlarsın. Sigara içiyorsa sigaraya, uyuşturursa uyuşturucuya. Kötü arkadaş insanın kişiliğine zarar verir. Hele bir de o kötü arkadaşı tuttun, eve davet ettin, bu sefer aile fertlerine zarar verir. Onların da ahlakını etkileyecek muhakkak zararlar açacaktır. Allah hepimize hayır versin, hayır da ayırmasın. Evde İslami yaşantının olmaması, o evden rahmetin gitmesine sebep olur. Allah azze ve celle kitabında kim benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır diyor. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haş edeceğiz diyor. Taha 124'te. Yine Zuhruf'ta Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş ederiz. Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkoyar, bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlardır. Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün anlatmak istediğim mevzu buydu. Rabbim bizleri bu gibi meselelere dikkat eden ve evleri huzur içinde olan samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Eğer bir yerde huzur olmasını istiyorsak, hayırlı amel işleyelim, iyi amel işleyelim. Çünkü iyilikler, kötülükleri ne yapacaktır? Götürecektir. Eğer bir yerde hayır yoksa, yani Allah'ın hayır dediği bir şey yoksa, bu seferde ne vardır? Kötülükler vardır. Huzursuzluk vardır. Oradaki hayr bereketi götürecektir. Bunun da altında yatan nedir? Günahtır. Günaha tabi olmadır. Allah her türlü hayra tabi olan ve onu işleyen ve hayırda yarışan hamd kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurike ve yetubu uleyhi rabbil alem Evet. Sorunuz varsa buyurun. Yoksa hepinize selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.